Ne anlamını Ne demek Siz sevmin diye varım. He? Vurusam her yerimden yine seni kovalarım. Soran Çavo, çocukluktan sokaktayım Bazen yeterli bir alo kıça vurur topukların Kuliste ekipleyim dışarıda çetenle. Git polisi ara silah tatlı durur belinde Sokaklar evim değil sokaklar elimde O pahalı arabamla gün görende izinme. Boş yere yoruyorsun ağzını sus Diz yaz kötü yala prim yolu dene Eski diye eziklere tapıyorsunuz Ama bitti 50 cent'in piyasası bile Saklamaya Hiçbir şey yok bahsettiğin adam benim bistik gibi anlattı. En azından utançlardan oluşan bir geçmişim yok Gideri siz yapın ama abinizi arattırın Bu şarkı pet şişe, Bu kısım kapakları Sövme telefondan ben dis atmam sakatların Belki de denyo'yuzdur Belki de magandayız Zamanında mermiydik Şimdi tabancayız 21'de kutçu model takıldığım için sevme Evde otururken kurulmanız için varın Bir gün yatak olur yerin bir gün belki sedye Seçim senin zamanın var onu sorun etme Pirin varsa varsın Bırakınsa vaksın onun işi bu salın ortalık karışsın Bir gün denk gelirse sövdüğüyle korkudan barışsın Ama klavgenle yine gelir bizleri tararsın işte bu yüzden yalnızsın Ya ya Gün gören camlı kahve gelince ararsın bro Ah Ciyenci sokakları cinayete şahit bro Satır yaz düşün bak soğuk olur caddeler Bu saatte sade sokak çocukları burada gezerler O saatte abi tavırların bir gün olur renk verir Ve illa canadan keder de gırtlağını keserler Ciyenci esenler, parseller ve bağcılar Youtube'da video dolu abilerim sakatlar Vadenizse doldu herkes olsa siz de taraftar Valideniz tanımaz biz gelirsek bu tarafta. Nasıl böyle iyi mi? mi? mi? Tepepinizi hepinizi göt ediyor değil mi? mi? El Çavur Yılca İşin bu bil piç Nasıl böyle iyi mi? İyi, mi, iyi mi Hep hepinizi göt ediyor değil mi El çavol, Real G Suratında son işim bu bil piç Piç Sen var ya sapıksın Sen sapıksın Anana konumun çocuklar Anana konumun tamam. tamam.